Resul-i Ekrem'i düşmanlar zehirlemişlerdi, hayverdi. Kuzu pişirmişler, efendim, davet etmişlerdi. Kuzuyu zehirlemişler ve zehirli kuzuyu Resul-i önüne vermişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında ebal vardı. Bir de bir sahabeden bir zatı vardı. Onlar yemeye sundular. O sahabe karnı fazla acıkmış galiba. Hemen aldı ve yedi ve hemen öldü o. Dolayısıyla çok tecil etti zehri, öldü. Hz. Ebu Ağabey Kristik Resulü Ekrem Efendimiz şey yerken Cenab-ı Peygamber'e aldık, kuzu söyledi Cenab-ı Peygamber'e mucizat'ten. ''İyi be beni Allah'ın, şimdi ben zehirliyim'' dedi ama Cenab-ı Peygamber'e rütbe-i şehadet verileceği için ektik kalmayacak. Bütün indi ilahide mertebe, meratip neyse hepsi Peygamber'e hepsi verildiği için şehadet mertebesi de verilecek. Onun için zehir onun bir defa etme gitmiş olduğu, Sıddık Ekber de böyle oldu fakat Zehir öteki hemen böyle defadan ölmek, fücceten, vehreten öldüğü gibi Efendimizden Ebu hazretleri öyle ölmediler. Yani zamanlar üzerinden geçti. Cenab-ı Peygamber'e altı sene kadar bir zaman geçti. Seyyid-i Naz, e de sekiz sene kadar bir zaman geçti. Zehir öteki gösterdiği gösterdi. Hemen vehredin göstermedi yani. Fakat o sahabedeki sahabe, Hemen yuttu öldü o öldü, öldü, öldü şey gibi oldu. Sonucunda peygamber kendisini zehirleyen yani kendisini evine davet eden, kendisine efendim nimet diye zehri veren kimseyi bir kadındı efendim. Onu affetti peygamber diye. ona iksasöre yapmadı. Affın peygamberiye uğradı affetti. Bunlar ola gelen şeylerdi emdi üzerine yani. Nuh aleyhisselam da böyle efendim kavmi döverlerdi. Nuh peygamberi döverlerdi. Hatta ciğerlerinde yara feda oldu peygamberin. Ha, diğer enbiyadında böyle şeyde onlar var. Işte Hz. İsa'ya kast edildi. Diğer enbiyadındı. Sonra Hz. Zekeriya biçildi. Cirris aleyhisselama parça ettiler. Yahya'yı katlettiler. Hani peygamberlerin başına böyle şehadet gelir yani peygamberine mani değildir. O Hz. Muhammed'e zehir verildi. Peygamberine mani değil yani böyle şey şehadeti. gelmesi <gülüyor> başına belki rütbeleri ali oluyor indi ilahi derece atar yükselmektedir. Şehadetin kadri kıymetini bilenler ve belanın da kadri kıymetini bilen evliler Allah'tan bela beklerler yani gelsin diye. Bela gelmediği vakitte de üzülürler. Demek ki Allah bizim alakayı kesti. Bize hiçbir Neşesi yok, Bizden bir şakalaşmıyor. Biz hep rahatta kavuşuyoruz, rahat kaçıyoruz rahat tarafına. falan. <gülüyor> onu Onlar mesai önüne gidiyorlar. İşte Hüseyin Aleyhisselam, yani Hz. Peygamber'in torunu, o da şehir oldu, Efendim Fırat Nehri'nin kenarında, Bir ussuz olan Efendi. Ve koşa koşa gitmişti oraya kendisi. Çoluğu çocuğu çocuğu 70 gyalan ile beraber. Onun için belki biz, bizim Amerikalıların sizin ve bizim yani gene bizim bizde. Pişmeyenlerin belki bu akıl ermez kafalarına bir şey olabilir, böyle düşünebilirler yani. Ne demek böyle musibet geliyor? Hep veliler kurtulmalı, sırt üstü yatmalı, gölge altında oturmalı falan. ha, <gülüyor> öyle değil. Yine bütün veliler böyle, işte okudunuz, işittiniz, duydunuz. Hallacı Mensur, nesimi, diğer Necmettin-i Kıbrı'a, Attar. Ne kadar böyle i̇slam Sofileri ve Hristiyan azizleri varsa, onlar da bir mesafirli musibetle gittiler bu alimde. Müsevi olsun, Hristiyan olsun, din saliklerinden bu şekildeki yükselen zevat, Azizlere böyle musibetler isabet eder. Binlerce beni İsrail'den peygamberleri katettiler, öldürdüler, parçaladılar. E i̇şte sabır sabat ve halka halka fazilet nuhnesi ve Cenab-ı Hak gene kullarına bak beni sevenler benim verdiğim musibetlere nasıl tahammül ediyorlar? Görün, gafirlere arifleri gösteriyor ve benim Rabbim Allah diyen ve Allah'a teslim olan kişi nasıl Allah yoluna başına veriyor bunları göstermekte başlanacak